Açık Radyo 94.9dasınız Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Efendim e, bugünkü programımızda sözü Açık Radyo önce Sağlık Programının değerli programcıları Ayşegül Tözeren ve Profesör Doktor Selim Batur hocamıza bırakacağız. Şimdi dinleyeceğiniz program 15 Kasım Cuma günü yayınlandı. Program konuğu Afet Tıbbı Doktoru Profesör Doktor Doğaç Niyazi. Özüçelik idi. Şimdi kaydı dinliyoruz. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. FM 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programındayız ve konuğumuzu her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtacak. Konuğumuz Profesör Doktor Doğaç Niyazi Özüçelik. E, acil tıp profesörü e, kendisi ve biz e, programdan önce de yaklaşık bir, bir saat sohbet ettik. E, çok önemli e, konularda bilgileneceğiz. E, afet tıbbı denince ilk akla gelen acil tıp akademisyenlerinden biri Niyazi hocamız. E, ve afet tıbbını konuşacağız. Zaten son günlerde depremi çok konuşuyoruz. Ve 1999 İstanbul depreminin de 20. yılındayız. Evet. E, Bundan dolayı bu programa e, sanıyorum herkes dikkatle dinleyecektir. Arşivlik bir program başlıyor. Evet, hoş geldiniz hocam. Her şeyden önce, bizi ederim. kırmadınız. Sağ olun. Ee, konu çok. Evet. Alt başlıklar çok. Hocamın deneyi de çok fazla. Evet. Ee, nereden başlayalım? Ee, belki biraz daha genelden başlayabiliriz. Afet tıbbı dediğimizde bunun çerçevesi nedir? Afet tıbbının çerçevesi. Ne bunun içine girer? Tabi biz te tek deprem değil. Onu biliyoruz. <gülüyor> evet. Ee, önce afetin tanımını yapmak lazım. Afet çok e, basit tabirle bulunduğu bölgenin işte Amerika'nın eyaletinde, işte ülkenin tek başına karşılayamayacağı büyük olaylara biz afet diyoruz. Bu nedir? Örneğin, e, mesela şu anda İstanbul'umuzda hastanelerimizin acillerinde hemen hemen e, afet sayısı kadar hasta geliyor. <gülüyor> ama biz ona alıştık artık afet değil ama bu, bunu küçük bir kasaba olunca biz buna afet diyoruz. Yani bir otobüs dolusu hastaya bakarken daha küçük bir şehirde bir otobüs dolusu hasta afet oluyor. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman da afet tıbbı, afette karşılaşılan özel spesifik hastalıklara yönelik çalışmalar yapan bir dal. Genellikle böyle işte bir ay önce olduğu gibi bir sallandığımızda ya da başımıza geldiğimizde aklımıza geliyor. Ama hemen çok önemli bir alan tüm sağlıkçıların bilmesi gerekiyor. Hatta halkımızın bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Biz biraz bilgilendireceğiz zaten bu programda. Ee, tabii bizimki önce sağlık programı biraz hekimler yönünden bir soru sormak istiyorum. Sizce tıp eğitimimizde afet tıbbi eğitimine yeterli alan ve zaman ayrılıyor mu? Ee, öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani hekimler bu konuda e, ...yeterli bilgiye... ...afette e, ne evet. yapacaklarına dair... ...yeterli evet. bilgiye tıp eğitimiyle... ...sahip olabiliyorlar mı? Çok güzel bir konu. Aslında bu, bu konu... ...maalesef çok yeterli olmuyor. Yani... E, ...bizim tıp fakültesi eğitiminde... E, ...milyonda görülen bir hastalıkları da... ...öğreniyoruz. Evet. Her şeyi öğreniyoruz ama... E, ...büyük felaketlerle karşılaşacağımız... ...bir olayda... ...nasıl davranacağımız konusunda... E, Yeterli, bana göre yeterli bilgiye almıyoruz ama belki şunu diyebiliriz. 99'a göre karşılaştırdığımız zaman da çok iyi noktadayız. Hı. Çünkü biz 99'dan önce sanki bu ülkede hiç afet olmamış, işte bir Erzincan depremi yaşanmamış gibiydi. E, 99 bize çok şey kazandırdı. ve Ondan sonra e, tıp fakültesi, mühendislik fakültesi dahil artık afet olaylarına farklı bakılmaya başlandı. Bunların en önemlisi triyaj bilgisi. Mesela şu anda e, acillerimizde hemen hemen her acilde gittiğiniz zaman kapıda triyaj yazar. Tiryaj demek sınıflandırma demek. Önceliklerine göre hastaları sınıflandırmak demek. Normal rutin triyajda bir hastane acilinde e, kalp krizi geçiriyorsanız önceliklisiniz demektir. Hemen kırmızı odaya alınlar sizi. Trafik kazası geçiriyorsanız önceliklisiniz demektir. Bundan daha önemlisi kalbiniz durmuş yani ölüyseniz sizi canlandırmak için hemen öncelikle alırılır. Fakat afet triyajı çok farklıdır. Afet triyajı bazılarına göre çok acımasızdır ama oradaki temel ilke şudur. Bir hastayı da değil kurtarabildiğiniz kadar maksimum sayıda hastayı kurtarmaktır amaç. O yüzden biz normal zamanlarda ölüyü canlandırmak için 30 dakika harcadığımız sürede biz 30 tane hastayı kurtaracağımız için o hastayı bırakırız. Ona biz siyah kod veririz. Hatta daha da acımasızdır ki mesela yüzde 65 büyük düşün derece yanıkları biz ölü olmadığı halde bile siyah kod kabul ederiz. Ne zaman? Diğer kırmızıda bittikten sonra ancak ondan sonra ilgileniriz. Bir nevi savaş afeti savaş triyajı gibi düşünürdü bunu. Evet. evet tamamen savaş cephede gelen böyle bir ağır yaralıyla ilgilenmek yerine daha hafif e, yaralıyla e, belki onların hayatını kurtulacak çok daha fazla sayıda insana eğilmek, onları öncelik tanımak gibi değil biraz mi? acımasız gibi görünen değil ama çok da gerçek mi? şu. Evet, an belki izleyicilerimiz atıldılarla bir. Izleyici, kurtarmak diye bir film vardır, o çıkarma sahnesi vardır. Tom Hanks değil mi? Evet. O giriyor, kurşunlara falan böyle bakıyor diyor ki buna bırakın, buna morfin yapın, değil. buna tedavi yapın diyor hızla bir karar verip onu mobilize etmesi gerekiyor. Ya da bir tedavi uygulaması gerekiyor. Ee, bununla ilgili mesela bizim hocam siz de e, İstanbul Üniversitesi'niz. <gülüyor> bununla ilgili bir hikaye de var. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda da bizim doktorlarımızdan bir tanesine yaralılara bir tedavi ederken diyor ki buna morfin yapın yapacak bir şey yok. Sadece morfin ağrısını kesin Ölmesini bekleyeceğiz. Çünkü kurtarabilecek başka hastalara var. Çocuk kafasını kaldırıyor. Baba diyor. Kendi çocuğu. Ama yapacak bir şey yok. Bir sürü hastaya tedavi etmek zorunda. Onlara bakmak zorunda. Bakıyorduk ki şu ağacın altına bırakın. Ben geleceğim diyor. Tabii e, hastalar hastalar hastalar daha sonra gittiği zaman çocuğunu kaybetmiş olduğunu görüyor. O yüzden bu kadar acımasız. Yani kendi çocuğuna bile e, tedavi yerine başka hastalara zaman ayırmak gerekiyor. Olabildiği kadar amaç ...fazla hastayı, fazla insanı... ...kurtarmaktır. Evet, e, şey ben İngilizce kaynaklarda... ...şöyle gördüm. Afet tıbbı disaster medicine diye geçiyor. Evet. E, ama artık... ...galiba şöyle de geçiyor. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmeti diye de... ...biraz e, değişmiş... E, ...tanım gibi belki bu savaş durumları... ...filanda bunun içindedir. E, tabii... ...son sorulacak soruyu ilk kez sorabilir miyim hocam? Tabii. <gülüyor> Herkes bunu düşünüyor. <gülüyor> Biz depremden nasıl kurtulacağız hocam? <gülüyor> Güzel bir soru. E <gülüyor> zor bir soru. Özellikle Van depreminde evet. ki deneyimleri ve oraya evet. giden... Ekip koordinatörü de, olması da son iki bin on Van Teşekkür ederim. Şimdi hakikaten zor bir soru. E, bu, bunu şöyle bir cevaplamak isterim. Mesela biz şu anda bir, bir sürü hastanelerimiz var ve hastalıklarla uğraşıyoruz. İşte bir, bir ilaç alıyoruz, tekrar bir ilaç alıyoruz, tekrar alıyoruz, bir kısır döngüye giriyoruz. Oysa sağlıklı beslensek, doğru işte yaşam kalitesine sahip olsak belki bu kadar hastalanmayacağız. İşte örneğin sigara karşıtı birisi olarak e, sigara içiyoruz, kalp damarlarımız tıkanıyor. Sonra işte ameliyatlar vesaire bilmem ne. Şimdi gelişmiş ülkelerde artık koruyucu sağlık hizmetlerine, koruyucu hekimlik daha ön planda. Yani olabildiği kadar daha az hastalan. Şimdi... Bunu depreme nasıl çeviriz ederseniz bizim gerçekten yeteri kadar sağlam binalarımız olsaydı. Bugün Japonya'da işte hep aynı sözler işte özel söyleniyor değil mi klasik? İşte daha büyük büyüklükteki depremlerde e, kimsenin burnu kanamıyor. Ama çok daha küçük büyüklükteki depremlerde bizim insanlarımız ödüyor. E, bunun nedeni yeteri kadar sağlam binalara sahip değiliz. E, depreme dayanıklı. Ee, ona zeminine uygun binalar yapmalıyız ki öncelikle bir şekilde depremde yıkılmayalım. Yani binanın altında kalmayalım. Bina altında kalmadığımız zaman sorun ondan sonra daha kolay. Hatta biz başkalarını kurtarabiliriz. Fakat burada binanın diyelim binamıza güvenmiyoruz. Ne yaparız? İşte bugüne kadarki ki tecrübelerim şunu göstermiş. Ee, binanın bazı yerleri oldukça dayanıksız. Mesela merdivenler Ekleme yerlerdir genellikle Çok dayanaksızdır. İlk çöken yerler onlardır. Yani bina sallandı işte dördüncü beşinci kattasınız. Ben işte on sayede aşağı inebilirim derseniz Hüseyin Bolt müydü? Yani böyle <gülüyor> bir rekor kırabilirseniz ancak kurtulabilirsin. Diğer türlü merdiven çökecek ve onun altında kalacağız. O yüzden de genellikle şu oluyor. Eğer zemin kattaysanız çıkabilecek pozisyonunuz varsa çıkın, kaçın. Yani kaçan kurtuluyor. Bunu gördük. Onun dışında e, bina sallanıyor. Bina iki türlü yıkılıyor. Bir tanesi ilk sarsıntı da gerçekten binanın çürükse sarsıntısı da yıkılıyor. Onun dışında hani böyle ağacı sallarsın sallarsın sonra bir yerden çatırı sesi gelir. Diğeri binayı zorlamaya başlıyor. İşte 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye uzadıkça binanın dayanıklı azalmaya başlıyor. Orada bize bir süre veriyor. Bazen böyle deprem duruyor. Sonra bir süre bekliyor. Bunun süresi her binaya göre, depremin şiddetine göre değişiyor. Sonra yıkılıyor. O yüzden bizim önerimizde o oluyor. Yani ilk sarsıntıda olabildiği kadar kendimizi koruyacak bir şekilde pozisyonda ve yerlerde onlarınla bahsedebiliriz. Kalınması. Baktık ki ilk sarsıntıda yıkılmadık. Sonrasında hemen bir an önce binayı terk etmek gerekiyor. Aa, ne güzel... Biz yıkılmadık. Binamız o yüzden sağlamdı. Demek risk. O yüzden bir an önce oradan çıkmak gerekiyor. İlaçlarımızı alıp sanıyorum eğer alabiliyorsak. Ee, bu konuda biraz acımasız olacağım. <gülüyor> Çünkü mesela deprem çantası <gülüyor> ya da işte ilaçlarımız. Bunlar aslında bizim için zaman kaybı. Yani şimdi tam düşünün kapıdan çıkıyorsunuz. Sonra aklınız ilacınız geldi geri döndünüz. Nereden bakarsın? 3-5 saniye, 3-5 saniye bizim hayatımıza mal oluyor. Olabildiğince kadar çıkalım, çıkalım. Çıkalım. Ondan sonra zaten bina yıkılırsa altında kalacak. Üçümüz arası biz kurtulmuş olacağız. Dışarıdan bize ilaç getiren çok olur bir şekilde değil mi hocam? İnsülin falan bulabiliriz. <gülüyor> 99'la beraber aynı sorunu yaşamışız. Belki burada şeyden bahsetmek gerekir. Cenin pozisyonu. Evet. Şimdi Van depreminde biz 110. saatte ve 111. saatte imdatla Ferhat'ı kurtardık. Bakın çok saatler sonra. Normalde şunu, şunu düşünüyoruz değil mi? İşte iki saatlerde ölen ölüyor. Kurtarılan kurtarılıyor. Sonraki saatlerde ölü sayısı artıyor. Evet hakikaten öyle. Çünkü yararlanıyorsunuz. Göçüğünün altındasınız. Kanama devam ediyor işte göğsünüzde bir bası var soluk alamıyorsunuz ya da kafanıza bir isim düştü. E, ama bir de şöyle bir durum var. Hayat üçgeni dediğimiz böyle sizi koruyan bir alanda ya bilerek bunu yaptınız o alana girdiniz. Ya da bazen işte o imdatta ferhatta olduğu gibi rastlantısal olarak bina size bir şekilde o üçgeni yarattı. Orada hiç yaralanmanız olmadığı için günler geçse de hayatta kalıyorsunuz. O yüzden de biz de diyoruz ki mesela depremde kurtarma çalışmalarında son devris, son küçük e, malzemesi e, kallarına kadar kurtarmaya devam etmemiz lazım. Burada e, yat, çömel gibi böyle e, bazı şeyler var yıllarda bilinen. Onu da düzeltmek lazım. Biz buna cenin pozisyonu diyoruz. Anne karnındaki pozisyonu herkes hayal etsin. Bu pozisyonu ayakta durarak değil ya da çömelerek değil yatarak yapmak lazım dikine değil yatacağız evet çünkü dikine yapsanız şimdi e, düşünün işte ortalama 1.70 boyundayız dikine yaptık 1'e indirdik hadi 80 santim indirdik ama yan yattığımız zaman kalça yüksekliğimizdir bu 30 santim hadi omuz <gülüyor> 30 santime kadar indirebiliyoruz dolayısıyla bize daha fazla şans tanıyor o üçgen çünkü üçgeni yaratan şeyler nelerdir Kanepelerdir. Kanepenin yüksekliği zaten 45 50 santim. Olacak? Bu kadardır. Ee, i̇şte çamaşır makinesidir. Hatta bir şey dedik, Mesela e, Van'da da bunu gördük. Mesela annemizin sandığı hala bizim hayatımızı kurtarır. O sandık <gülüyor> bir çökmez yıkılmaz. E, kitaplar çok sağlamdır. Olabildiği kadar e, kitaplara yakın mesela yatak odamızda kütüphane olanlar daha şanslı. O kitaplar bir şekilde. demek ki. <gülüyor> evet ama bir şey yapmak lazım onu sizde. Tabiklemek. Evet değil mi şeyde de konuştuk program öncesinde. <gülüyor> sabitlemek lazım. Çünkü o devrildiği zaman o da bizim için başka bir tehlike oluyor. Yalnız tabii başınıza da kitaplar düşüyor o sırada. Ama artık konu e, düşmesine kadar. Onunla ilgili olacağı? de belki rafların önüne düşmeyecek şekilde e, tekrar ne dersiniz bir koruma mı yaparız evet, tabi kısa bir, şey, evet. bir şey yapılabilir önerlendio. Bu son 5.8 büyüklüğündeki depremde siz Cerrahpaşa'daydınız, değil mi? İnadiydiniz. Evet, ben o sırada Sağlık Bilimleri Fakültesinde ders veriyordum. Ne yaptınız ee, öğrencileri orada bir küçük bir gerçek bir pratik <gülüyor> gerçek, uygulama yapıldı gerçek herhalde. Gerçek zamanlı mi? tatbikat. Şimdi tatbikat çok önemli. Hakikaten şimdi deprem hazırlığı diyoruz. Ee, i̇şte yok çantamız diyoruz. İşte sudamız alacağız, Düdüğümüzü alacağız, telefonumuzu şarj aletimiz alacağız. Olabildi kadar yanımıza olsun, yanımızda olsun istiyoruz, değil mi? Artı başka bir şey var. Özellikle mesela deprem anında nerede yakalandığımız çok önemli. Yakınlarımızla mutlaka daha önce planlama yapmalıyız. Hem bireysel planlama hem, hem aile planlamasıyla başlar. Bireysel planlama, ben deprem anında ne yapmam lazım? Nerede durmam lazım? Ya da nereye kaçmam lazım? Bunu herkesin bir şekilde düşünmesi lazım. Biz buna Ben buna mental hazırlık diyorum. Yani mental olarak hazır değilseniz, kafa olarak hazır değilseniz elinizde her türlü malzemeyi alın, hayatta kalamıyorsunuz. Öncelikle buna hazır olmak lazım. İkincisi aile hazırlığı. Çocuklarınız nerede? İşte siz çalıştığımız yerlerdeyiz. İşte eşimiz başka bir yerde. Çocuklarımız okullarda ve dolayısıyla birbirimizi nasıl bulacağız? Hı, Çünkü tabii bir de o var. Değil mi? Telefonlar Hı. kilitlendi biliyorsunuz yine hiç bu kadar evet. beklemiyorduk açıkçası. Ondan işte bunların hepsini planlamak lazım. Okuldaki bahçede çocuk kalacak ben yerine kadar örneğin. Hı. Ya da işte buluşma evin frasına evet belli buluşmaya çocuk daha büyükse örneğin belli buluşma yerlerinde buluşacağız her şeyi bırakacağız orada buluşacağız ya da evin bahçesinde ya da mahallede bir alanda mutlaka bu planlamanın yapılması lazım bu planlamayı yaptığımız zaman işte biz bir sıfıra öne geçiyoruz ve bunun da sadece teorik olarak değil tatbikatlarla pekişmesi lazım tıpkı işte futbol takımının antrenman yapması gibi değil mi ya da işte e, yemekten önce bir hazırlık yap ev hanımları değil mi? Bir önce bir hazırlık yapar bir dener onu ne var ne yok diye ilk defa misafire geliyorsa ilk defa yaptığı bir yemeği sunmaz. Daha önce yaptığı bir yemeği sunar daha lezzetli olur. İşte tatbikatlar çok önemli. Biz de tam hocam fakültede 6 ay önce ben son zamanlarda okul tahliye planlarıyla uğraşıyorum. E, şu anda bizim öğrencilerimizin sınıflarında hangi çıkış alandan hangi merdiveni kullanacaklar? Üçüncü kattaki hangi merdiveni kullanacak? ikinci kattaki hangisini kullanacak? Hangi sınıftaki öğrenci işte sağa mı kaçacak, sola mı kaçacak? Bunların hepsi şekillerle belirtilmiş durumda. Biz bunu test ettik. İlk testimizde 4 dakika galiba 55 saniye gibi böyle 5 dakikaya yakın Tatbikatta bunu gerçekleştirdik O, o sürede e, tahliye oluyordu bütün, bütün okulu boşalttık Biliyorsunuz başarısız tatbikat yoktu Bütün şey tatbikat <gülüyor> başarıyordu <gülüyor> e, Ama biz bunun e, Sonucunu gerçek afette Gerçek deprem sallanmasında gördük Bina yaklaşık iki buçuk dakikada tamamen boşaldı çocuklar daha önce bunu test ettiği için yaptığı için çok önemli bir şey aslında çok önemli değil mi evet. hocam yani evet. dolayısıyla neredeyse yarı yarı bir sürede boşaltmış evet. olduk o yüzden tatbikatla da bunu mutlaka test edilmesi mesela bu programda biz üçte parça çalıyoruz şimdi bir ara verip ilk parçamız dinleyelim sizin için Vaughan'dan bir parça seçtik three little words For that wonderful phrase To hear those three little words That's all I'd live for The rest of my days And what I feel in my heart They tell sincerely No other words And tell it half so clearly three little words Eight little letters which simply mean I love you Three little words That's all I give for that wonderful phrase to hear those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 Saravogan'ı dinledik Three Little Words. Bugün afet bunu konuşuyoruz. Konuğumuz Prof. Dr. Nihat Özüçelik. 94.9 açık radyodayız ve önce sağlık programı devam ediyor. Evet tabii deprem diyoruz. Deprem deyince 99 depreminden yine öğrendiğimiz bir konu. Kreis sendromu. Bununla ilgili bize söylemek istediğiniz evet. bir şeyler var mı? Çok önemli. E ezilme sendromu da evet. diyoruz. Ama Kıraş yerleştiği için böyle artık onu çok kullanıyoruz. Biz Bizim 99'da e öğrendiğimiz önemli e verilerden aldığımız derslerden bir tanesi de bu. Diğeri triyajda, triyajdan Hı -hı. bahsettik. Crash sendromu şu. İşte e ağır materyaller işte bacağımıza, vücudumuza, örneğin kolon gibi düşünün ve bacağımıza e üzerine düştüğü bir süre sonra buradaki e, dokular yıkılmaya başlıyor, ölmeye başlıyor. Büyük dokuları düşünün. Onların içerisinde küçük hücreler var. Bu hücrelerin içerisinde bazı medyatörler var. İşte bunu halkımız biliyor. Mesela potasyum. Hı hı. Değil mi? Mesela e, işte ishal olduğunuz, vesaire olduğunuz hı hı. muz yiyin, patates yiyin diye hep söyleriz. Orada çünkü kayıp vardır. Do bu potasyum hücre içi bir e, elektrolittir. Dolayısıyla, o hücre yıkıldığı zaman, öldüğü zaman, hücre zarı bozulmaya başladığı zaman hücrenin dışına çıkıyor. Dolayısıyla, sile kanalımıza geliyor ve dola, hiperpotasyum, değil, potasyum yüksekliği oluyor ki bu bizim çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir olay değil. Kalbin durmasına sebep oluyor. O yüzden de bunun da en önemli atılım yeri böbreklerimizdir. Bu potasyum ile beraber vücudumuzda bizim bazı kas ürünlere de ortaya çıkıyor. Bu kas ürünleri işte miyogulabin diyoruz belki e, artık pek çok şeyimiz izleyicimiz doktora gidip tahlil yaptırdığı için biliyor. Hı hı. Mesela kalp enzimleri var. CK diyoruz işte. Hı hı. E, bunlar kas yıkım enzimleri. Kal bunlar gidip büyük e, materyaller olduğu için böbrekleri tıkayabiliyor. Böbrek yetmezliği oluyor. Hem böbrek yetmezliği var. Hem de potasyum yüksekliği var. Biz sağlıklı bir insan görürken birden kalp durmasından kaybediyoruz. O yüzden de olabildiği kadar sıvıyla atmak lazım bu molekülleri. Ee, bunun için de en önemli şey bildiğiniz normal serum. Şu anda <gülüyor> pek çok hastane, hani serum olmadan iyileşmeyen pek <gülüyor> çok hastamız vardır. Ama gerçekten afetlerde serum çok önemlidir. Yani afetlerde böyle... Ee, göçük altında gördüğümüz tüm yaralara biz ilk yaptığımız ne? bir tanesi damar yolunu açıp yeteri kadar sıvı ya da vücudu doldurmaktır ki böyle ezilmiş olan dokulardaki küçük hücrelerden çıkan işte zararlı materyaller idrarla atılsın. İşte Kras sendromunda eğer bunu yapamazsak sonrasında bu hastalarımız nereye gidiyor? Diyalize giriyor böbrek yetmezliğinden ki 99'da ediliyor. pek çok hastamızı biz diyalize mahkum ettik. Sonraki süreç zaten sıkıntılı bir süreç maalesef. Nitekim triyaj da bununla ilintili sanıyorum. Hı hı. Farklı şeylerle daha uzun süre isteyen e, tedavi yaklaşımları yerine bir damar yolu açılıp da süratlen e, bu sıvı elektronik dengesinin düzeltilmesiyle böyle bir olumsuzluğu çok daha kısa sürede kurtarmak, çok daha sayıda insanı kurtarmak mümkün değil mi? Kesinlikle. Yani işte demin bahsettiğim bir areste, biz göçük altında ya da bir afette, 30 dakika zaman harcamak yerine 30 kişinin damar açıp 30 kişiyi diğerize mahkum etmeden hayatını kurtarabiliyoruz. Önemli. 99 depreminden öğrendiklerimizi hep konuştuk. Van Erciş depreminin bize öğrettiği neydi? Siz ekip koordinatörü evet, yüzyınız orada. Evet. Ee, veya bir büyük deneyimdi zannediyorum evet. ve büyük bir evet. felaketti evet. tabii. Teşekkür ederim. Vallahi çok net söyleyeyim o konuda Ekip ve arkadaşlarımla beraber kendimize gurur duyuyoruz. Çok güzel bir çalışma yaptık. 99'da bizim pek çok eksiğimiz vardı ki ama o da çok büyük bir felaketti zaten. Yani Allah bir daha olabilir bir felakette karşılaştırmasın ülkemi ve insanımızı. Ee, biz 99 sonrasında şunu öğrendik ki bizim e, yeteri kadar insan gücümüz var ama bu, bu insan gücümüz eğitimli değil. Bir şekilde eğitimli insan gücüne ihtiyacımız var. Bu eğitim insan gücü derken hem kurtarma ekip olarak hem sağlık ekibi olarak. O yüzden de top yükün bunun çalışmasına gittik. Ve şunu gördük ki mesela tek kızlay vardı bildiğimiz gibi değil mi? Bir de kurtarma hı hı. ekipleri. Ee, kızlay hala bizim göz nurumuz. Yani hı hı. O, o farklı bir şey ama bizim başka şeylere de ihtiyacımız vardı. Sonrasında kurtarma ekiplerine sağlık, işte ilk yardım vesaire öğretmeye başladık. Sonra baktık ki bu yetmiyor. Biz sağlık ekiplerine de böyle göçük altına hasta kurtarmayı e, minimal düzeyde kurtarma eğitimlerde de verirsek çok daha başarılı olabilir dedik. Bunda nereden? Dünyada da bununla ilgili bazı timler vardı. İşte Japonya'da DMAT var böyle ve sonunda e, UNKE'yi e, kurduk ve Unke hakikaten... Ee, şu anda Türkiye'de çok başarılı Bir seviyeye geldi Neyin? neyin e, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Van'da biz e, Umke'ye gittik Van tabi daha küçük Marmara Depremine göre Daha bölgeseldi e, Biz İstanbul'dan İstanbul'un bir Şeyi var özelliği Biz İstanbul'dan şu anda gidip tüm Türkiye'deki herhangi bir ildeki sorunu çözeriz Kurtarırız Ha bize olursa ne olur bilmiyoruz. Evet, ama sorun İstanbul'da olursa diye. <gülüyor> evet, sorun İstanbul'da olursa e, daha sonra bununla ilgili planlamalara başladık. İşte afet planları, hastane afet planlarına başladık. Hastanelerimiz de çünkü yeterli değildi. Hastanelerimiz yıkıldı 99'da biliyorsunuz. E, e, hastalarımız hastaneye gelecek. Dolayısıyla da mesela tahliye planları, sahra hastanesi modelleri geliştirdik. Yani hastanelerimizde sorun olursa insanlarımız nereye alabiliriz diye işte çadır hastaneler oldu ve bununla ilgili eğitimler yaptık. İşte göçük altından sağlıkçı, göçük altından normal sıcak alan diyoruz girmez. Oraya kurtarma ekibi gider Orada hmm. şu anda e, sivil savunma ekipleri var biliyorsunuz. E, yine askeriye var. E, hatta gönüllü maklar vesaire bunlar kurtarıyor. O süre zarfında kurtardıktan sonraki hastanın bütün e, tedavisini... Alan bir birim var artık. Buna işte umki alıyor. Sonrasında transportu, hastane ve ileri tedavi. Bizim Van'daki en önemli şeyimiz, başaralarımız, yeteri kadar ekibimiz vardı. artık. eğitilmiş bu konuda eğitimli ekiplerimiz vardı. Artı malzememiz vardı. Yani hatta çok fazla bir doldu. Ambulans vesaire... Ama bu benim işimi kolaylaştırdı. Çünkü koordinasyon kolaydı. Eksiklerimiz var mıydı? Oldu hakikaten. Ama bir şekilde e, çok fazla e, kurtarma yaptık. Bugüne kadar ki en büyük kurtarma Van'da gerçekleştirildi literatür olarak da. Buradaki başka bir özelliğimiz de şu oldu. E, biz Van'daki, e, hocam siz bilirsiniz, erken müdahale çok önemlidir. Biz erken kurtardık. Yani göçük altında olabildiği hmm. kadar fazla tutmadan erken çıkardık. Erken stabilizasyon yaptık. Hemen orada güç katına çıkar çıkmaz. Erken transport yaptık. Çok ee, hemen şeye Van'ın Erciş'in e, Van'la arasındaki bölge Sahra Hastanemizi kurduk. Hemen Sahra Hastanemizde ilk stabilizasyonu gerçekleştirdik. ve Ondan sonra da ileri tedavinin olduğu yerlere işte o zaman Van ikinci de biliyorsunuz depremde daha çok hasar gördü. Van bölge hastanesi işte Diyarbakır diğer etraftaki hastanelere gönderdik. Onu da işte ambulanslarla, helikopterler hatta uçak ambulanslarla gönderdik. Azra bebeği hatırlarsınız. Evet. Evet. Bizim için şey çok önemliydi Azra bebeğin. İlk gittiğimiz saatlerde yani çok ağır yaralılar ve ölüler çıkardık. Sonra Azra bebek bize bir umut oldu. Ee, evet. dolayısıyla ekipteki o e, kurtaramaya gidiyorsunuz. Herkesi kurtaracağınızı hayal ediyorsunuz ama herkesi de kurtaramıyorsunuz. Orada bizim için o küçük bebek bir umut oldu ve sonrasında evet. devam ettik biz. Sonrasında biliyorsunuz annesini e, kurtardık. E, sonrakisini uçakla beraber gönderdik. Enteresan başka hikayeler de vardır Van'ın. Van e, mesela İstanbul 112'den aradılar beni. Burada komuta şefimiz vardı. İsimini de vereceğim. Seyma Hanım yılların tecrübesiydi. Hocam dedi. Beni aradılar. Van'da göçük altında olduğunu söylüyorlar. Beyaz ev bir ev. Ee, ve orada bir bir erkek bir kadın olduğunu söylediler. Ben de şimdi bütün ekipleri dağıttım. Biliyorum. Eksiğim yok. Ee, burası kahvaneler bölgesi. Daha çok biz orada insanlarımızı kaybettik. Öğretmenlerimiz de çoğu orada kaybettik. E, ekipleri çalıştı çok ses var yani, tabii orada. Hepsini durdurdum ve o telefon numarasını aradım. Çalıyor. Duyuyorsunuz. Evet duyuyoruz ve oraya yöneldik. Çok enteresan oradan iki tane çocuk çıkardık. Evet. Yani o telefonumuzu iki tane bebeğimizi... Yani böyle sanıyorum işte fotoğrafları vardı. Birisi galiba dört ya da altı yaşlarında iki tane böyle. İki çocuğu kurtardık. Yani o, o diğerlerini bilmiyoruz. Belki daha sonraki zamanlarda ölümüydü diğer kurtaranlar içerisinde miydi? Ama o, bu telefon onun onu, o, o hayatı sağladı. Kişinin hayatına kadar. Çok büyük şey tabii. tabii. E, acillerleri konuştuk. Siz bir acil tıp akademisyenisiniz. Acillerimiz hazır mı? E, yani şöyle e, bununla ilgili de küçük bir Hı -hı. anım anlatayım izninizle. Lütfen. İngiltere'de böyle bir sunum yapıyorum. E, dedim ki işte şu anda yeni bir sisteme geçtik. İşte aile kimliği vesaire ve acillerimiz sayısı arttı. Dedim sizin sizin sisteminizden örnek aldık. Sayenizde e, şimdi afetleri yaşıyoruz hepimiz çok tecrübeli olduk. Bütün acilerimiz dedik. Biliyorsunuz İngilizler böyle biraz şeydir, e, snob'dur. E, böyle rahat oturuyorlar falan. Yani ne diyor bu hoca falan dediler muhtemelen kendi işlerinde. Sonra ben verileri vermeye başladım. işte. her hastanemize gelen sayının işte Bakırköy'ün e, işte 1500 hasta 24 saatte geldi. İşte Bağcıların 2000 kanunun 2500 dedikçe herkes böyle Önüdoğu gelmeye başladı. Gözleri büyüdü. <gülüyor> Hakikaten çünkü onlar için afiyet Tabii. bu. Yani <gülüyor> <hatta> <gülüyor> Bizim için doğal. <gülüyor> bizim için normal her gün yaptığımız bir süreç. Tabii yani sonuçta bu bize hakikaten afiyete daha hazırlıklı olmamızı sağlıyor. Yani bu kadar hasta gerçekten hasta mı? O tartışılır. Biz biz zamanlar bir kurulduğu zaman işte bundan 95 yılında 24 yıl olmuş... E, o zamanlar kendisini acil listeden herkes acile gelsin dedik. Şimdi pişmanız. <gülüyor> e, dolayısıyla e, onu söyleyeceğim. Mesela Van'da bizim e, gittiğimiz bütün acil tıpçı ağırlıkta gittik. Onlar için çok böyle zorlanmadı çocuklar. Yani her gün alıştıkları için afiyetleri <gülüyor> insan sayısına. Evet. Tabii biz çok deprem konuşuyoruz sizinle konuşmaya da programda de devam edeceğiz ama karşılaştığınız tek afet deprem mi? E, değil. Şöyle mesela benim bir sunumda afet türlerinden bahsediyorum. Orada diyorum ki şu an dünyadaki tüm afiyetlerin görüleceği bir orafe yaşıyoruz. Bir tek diyorum belki benden yüz yıl sonra bunu anlatan birisi olursa volkan patlamasından bahseder. Çünkü umuyorlar şimdi <gülüyor> volkanlarımız. Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. Yani coğrafi olarak da çok iyiyiz. Ama maalesef işte bu her güzelliğin bir sorunu var. Hemen hemen her afeti görüyoruz. Şimdi son zamanlarda Siberler de başladı biliyorsunuz. Ama gözden kaçan bir olay var. Mesela yangın. Aslında her gün işte İstanbul'da bir yangın çıkıyor. Bunlar küçük olaylar tabii. Ünfeğit olaylar ama... ...yani en, en çok sonra işte orman yangınlarımız var biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bizim şu andaki en büyük liseden bir tanesi... ...yangınlar. Hocam yangın konusu önemli orman yangını dediniz belirttiğiniz gibi özellikle yaz aylarında bu konuyla ilgili büyük sorunlar yaşayan bir ülkedeyiz bir müzik arası verelim eğer müsaade ederseniz ondan sonra bu konuyu tekrar ele alalım önemli çünkü ikinci olarak bir Rembetika dinleyeceğiz Çakıcis ismi parça. 4.9 açık radyodayız. Önce sağlık programı son bölümdeyiz. Profesör doktor Niyazi Özüçelik ile birlikte acil tıbbı depremi konuştuk ve yangınlarda kalmıştık hocam. Evet. Ee, mesela hastanelerimiz de Maalesef çok enteresan yine e, deprem konuşuyoruz. Sigaradan bahsediyorsunuz. Mesela hastane yangınlarının en çoğunun e, sigaradan kaynaklanıyor. Hastane yangınları. Hastane yangın yangın, yangın merdiveninde içiliyor. Yangın merdivenlerinde içiliyor. Yani her yerde şu anda bakıyorsunuz. Mesela Apartman tahliyesinden bahsediyoruz Apartmanların yangın merdivenleri kilitli. Depo olarak falan Depo Yani çok önemli bunlar Sigara içilen yerlerdir değil mi yangın merdivenleri Tabii. Ha, yani Sigara merdivenleri demek belki daha doğru Maalesef iş merkezleri <gülüyor> e, ha. Hastaneler Böyle bir şekilde Üstelik düşünsünüz de, Hasta zaten koa zor nefes alıyor Diyorsunuz ha. sigarayı bırak, kaçak olarak bir adam almış O yangın merdivenine sigara içiyor bunlar çok yangınlara yol açıyor ikincisi işte bina yapılmış zamanında kablo tesisat ona göre hmm. döşenmiş eskiden ne vardı bir televizyonumuz vardı ya da iş yerini düşündüm. bir bilgisayar vardı sonra ikinci bilgisayar üçüncü bilgisayar geldi üçte priz beşte priz falan derken artık hmm. o kablo gücü kaldırmıyor dolayısıyla maalesef çok sık yangın çıkıyor yani şu anda itfaiye çok başarılı olduğu için çabuk söndürüyoruz ama çok ciddi yangın tehlikesi atlatıyoruz. Peki acil servislerde bu yan, yanık nünteleri ve yangınlarla ilgili yapılanlar? Hocam var. Şu anda işte acil tıp sistemi Türkiye'ye işte 1995'te kuruldu. Ee, sadece İstanbul olarak söyleyeyim. Ben işte 2008 yılında geldiğimiz zaman acil tıp kliniği işte Bakırköy'e kurduk. Şimdi Tüm Marmara'da vardı ve şu an tüm İstanbul'da var ve tüm acillerde acil tıp uzmanları var. Bu konularda oldukça yetişmiş uzmanlar. Ee, dediğim gibi 10 yıl önce sayımız işte 15 kişiyken sadece İstanbul'da şu anda neredeyse her hastanede minimum 15 tane acil tıp uzmanı var. Bu çok önemli bir şey. Aynı zamanda bunların çoğu afet eğitimi de aldılar. Tecrübeleri var. Ee, yangın dahil her türlü işte acil duruma. Trafik kazasından kalp krizine çocuktan yaşlıya müdahale edecek yetkilere sahip. Dolayısıyla acillerimiz bu konuda yeterli kadar iyi. Fakat sorun kalabalık aciller tabii. Yani bir taraftan siz ciddi bir yangına mücadele, yangından etkilenmiş ya da ciddi bir kalp krizine ya da trafik kazasına müdahale ederken işte 3 aydır sırt ağrısı olan ya da biraz burnu akmış olan da sizin ağrınıza geliyor. Sadece o yoğunluktan iyi ayırt etmek lazım. Triage bu da çok Olur, önemli yani, tabii. Evet tabii e, kazalar, trafik kazaları, e, tren kazaları hepsi bir şekilde afete dönüşebiliyorlar. E, de, de, hep eğitiminden bahsettik, hekimleri eğitmekten. E, siz bu alanda bir de dernek kurdunuz bildiğim evet. kadarıyla. Evet, o evet. dernek konusunda hem bize hem e, tabii herkes dinliyor fakat hekimler yoğunlukla dinliyorlar bizi. E, hekimleri de bilgilendirmiş oluruz. Tabii. Çok teşekkür ederim, bu çok önemli. Şimdi daha önce acil derneklerimiz de var, acil tıp derneklerimiz de vardı. Fakat bu afet başlı başına büyük bir alan. Dolayısıyla gerçekten bununa uğraşan, bununla ilgilenen bir grubun olması ve bu konuda da e, hem hekimlerimizi hekimlerimizin başlığı tüm sağlıkçıları e, bir şekilde e, bu konuda eksiklerimizi gidermemiz lazım. Birbirimizi tecrübümüzü aktarmamız lazım. O yüzden de afet ve acil tıp derneği isminde kısa adı Afat İngilizcesi çok güzel oldu kısaltması Adem oluyor ilk insan <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla Afat Adem isminde bir dernek kurduk bunlar genellikle hatta şöyle yönetim kurulunun e, önemli bir kısmı yıllardır AFET'te çalışmış hatta Van depreminde asistanken şu anda işte bir yerde hoca olan e, arkadaşlarımızın oluşuyor amacımız sadece sağlıkçılara değil diğer bölümlerde de koordinasyonu da sağlamak Şimdi herkes 99'dan sonra çok hazırlandı. Sağlıkçı hazırlandı dedik. İşte mühendisler hazırlandı. kurtarma için hazırlandı. Fakat bu bir araya gelmemiz lazım. Dolayısıyla bu derneğin içerisinde doktorlar dışında da örneğin mesela psikososyal destek çok eksik kalıyor. Tabii. Ee, Van'da e, işte her yere koşturuyoruz. Bir tane delikanlı geldi. Dedi ki buranın sorumlusu siz misiniz? Ee, buyurun dedim. Yardıma geldim dedi. Dedim ki ne iş yaparsınız? Sağlıkçı mısınız? Dedi hocam sağlıkçı değilim. Ama dedi ben çocuklarla ilgileneceğim dedi. Peki çocukla ilgili bir eğitimim var dedim. Yok ama dedi ben dedi kendimce ilgili kendimle, kendimle e, kendi çapına bir şeyler yapıyorum dedi. Nedir dedim? Çantasını gösterdi. Palyaçok kıyafetleri. afili. Evet. Dedim ki çok güzel tam aradığım insansın bir şeyi arkadaşımız dedim ki bu işte delikanlı şeyi çadır kente götürüyorsunuz. Ben sonra geleceğim dedim. Tabii işte o kurtarma, o göçük falan ben unuttum. Aradan iki gün falan geçti. Dedim ki çadır kentte bir sağlık taraması yapalım. Bir baktım gece böyle saat 7 8 karanlık şey, 8 geçmiş karanlık. Bu çocukla etrafına toplamış. Çocuklar nasıl mutlu, etrafta ne götükler, güzel. yıkıklar, ölüler, yaralılar var. O yüzden psikososyal destek çok önemli. Ee, bu arada başka bir destekten bahsedeceğim. Hazır bizi e, dinleyenlerimiz evet. var. Bu çok önemli bir şey. Maalesef biz yardım yapmayı çok iyi beceremiyoruz. Şimdi üzülerek söylüyorum. Şimdi hepimizin üzerinde böyle temiz kıyafetlerimiz var değil mi? Yani yamalıkta giymiyoruz. Eskidenmiş onlar. Yamalıkta kıyafetler e, üzerinden çıkmış. Biz birbirimizde kıyafeti ne zaman veririz? Hemen yanımızdaki çıkarırız veririz. Ama sen kalkıp da bana gönderiyorsan lütfen yıka da gönder. Ya da nedir gerçek sevap? Kendi yediğinin vermektir. Yemediğini vermek iyilik değildir. Giymediğini göndermek iyilik değildir. Biz orada... Ve e tabii uygununu değil mi orası evet, için? Evet. Yani ben şimdi çocuklara diyorum ki öğrencilere, buradan özellikle öğrenciler beni dinliyorlar lütfen yapsınlar. Böyle bir afet olayında herhangi bir yardım Kuruluşuna gidin bu kamu olabilir ya da özel olabilir. Diyin ki ben sadece istiflemeye etiketlemeye geldim. Abi abla deyin ve yardım edin diyorum. Çünkü ben orada çocuk petlerin içerisinde kadın peti yaşlı tansiyon ilacının içerisinde çocuk ilacı ayırmak için bir ekip vermek zorunda kaldım. O yüzden de burada yapılsın bu şey e, paketleme biz orada hazır kullanalım. Amaç oraya yük getirmemektir. Çünkü biz, lafetin kuralı şudur. Gittiğiniz bölgeye 72 saat kimse size yardım etmeyecek şekilde örneğin İstanbul'da aynı şekilde kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Kurtarmak ki buraya gittik. 72 saat yiyeceğimizi kendimiz işte ne yapıyoruz? Krakeller vesaire böyle e, suyumuzu kendimiz yapmak zorundayız. kendimizi götürmek zorundayız. Çünkü biz de biz gidip de işte biz geldik oranın yemeğini paylaşamayız. O yüzden de yardım konusunda ben halkımızı daha duyarlı olmaya, daha böyle programlı olmaya, oranın şartlarını düşünerek daha da böyle biraz da özenli olmaya. Yoksa çok çok sever milletiz. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz yerde dolu dolu gidiyoruz çünkü. Bir şey sorabilir miyim? Sizin kurduğunuz dernek gibi birçok başka tıp alanında çalışmayan ama farklı konularda yardım için, kurtarma için farklı evet. sivil toplum örgütleri oluşturuldu. Bir de tabii devletin kendi e, örgütleri var. Bütün bu sivil toplum örgütleri ve devlet kuruluşları bir uyum içinde herhangi bir, e, bunların bir koordinasyonu sağlanılabiliyor mu? Yani bir dernek gittiği zaman bir afet bölgesine ben geldim deyip hemen bir yerden tutup çalışmaya mı başlıyor yoksa bunların biriliği bir e, koordinasyonu sağlanabiliyor mu? Hocam çok güzel. Mesela 99'da bu yoktu. Hı hı. 99'da böyle düşünün Düzde Devlet Hastanesi'nin bahçesi stand alanı gibi... Hı hı. İşte farklı farklı hastanelerin bile uyumu yoktu. Şimdi AFAD kuruldu biliyorsunuz. Ee, direkt şey başbakan Cumhurbaşkanı'nda var. Devletin en üstü. Ve AFAD'ın kordonu. Burada vali bizim en büyük etkilimiz. Tüm kurumlar onun eşgüdümünde çalışırlar. İşte burada nedir? Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, işte e, defin hizmetleri, e, elektrik hizmetleri, su hizmetleri, hepsi. ulaşım hepsi bir koordinasyon içinde çalışacak. Burada sivil toplum örgütleri de, sivil kurtarma ekipleri de aynı şekilde. Dolayısıyla o ne, yani ihtiyaç varsa sizi çağırır, ihtiyaç yoksa gitmemize gerek yok. Çünkü gönüllü yönetimi başka bir olaydır. Yani Tabii. hiçbir özelliği olmadan sadece yardıma gitmek bazen yük getirir. Tabii. Elbette. Bu, Bu nedenle afetin koordinasyonunda şu an hareket etmek zorundayız. Peki son iki dakikamız, iki üç dakikamız kaldı. Cerrah Başının durumu nasıl? Taşıyamıyor musunuz? <gülüyor> ne yaptınız? Binalarınızı? <gülüyor> Biz şu anda Cerrah Başı'da birkaç bina'yı taşıdık. E, Sağlık binası fakültesini çekmece yerleşkesini taşındı. Veterinerlik taşındı. Yurt taşındı. Diğerlerinde şu anda işte güçlendirme çalışmaları. Hatta bazı biliyorsunuz Cerrah Başı normalde yeniden yapılacak hocam. Ee, onun çalışmaları devam ediyor. Rektor Hoca onun çalışmalarını sürdürüyor. Ee, Sağlık Birliği Fakültesi Bakırköy'deydi. O da işte taşındı mı? oldu? Bina yıkılıp yeniden aynı yerde yapılması konusunda çalışmalar var. Geçici olarak taşındığınız yerler sağlanma. Öyle olduğunu umuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz 99 sonrası yapılan binalarımıza güvenmek istiyoruz. Tam güvenemiyorsunuz alınım kadarıyla. <gülüyor> ee, o konuda yorum yap <gülüyor> <Tamam>, Anladım. <gülüyor> <gülüyor> e, son sorumuz da şu olabilir diye düşündüm ben e, deprem anda tabii hep biz e, norm üzerinden konuşuyoruz bir de dezavantajlı gruplar var e, bu dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yapılıyor mu siz bir dernekte çalışıyorsunuz bu dernekte de yapılacak mı yaşlılar Engelliler ilk akla gelenler. Son sorumuzda bu oldukça avantajlı Biz bu e, derneğin içerisine bazı bölümler koyduk. İşte psikososyal bunlardan bir tanesi, yine engelliler bir tanesi. Biz maalesef engellilerimizi e, planlamada biraz ihmal ettik bugüne kadar. O da e, şöyle işte hastanede zaten yoğun bakım hastaları gibi. E, ama maalesef ülkemizde e, çok büyük sayıda engelliler var. Yani bir İzmir nüfusu kadar engeli düşündünüz ve üzülerek söylüyorum ki bu engelli vatandaşlarımızın büyük bir kısmı sorudan engelli. İlk yardım bilmiyoruz. Özellikle bundan da bahsetmek istiyorum. veya biz ilk yardım bilmediğimiz için pek çok insanımızı engelli yapıyoruz, gaz bırakıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir, önce bir koru hizmetleri yapma, yapmak. Herkese ilk yardım eğitimi vermemiz gerekiyor. İkincisi engeller için özel planlama yapmak gerekiyor. Şu anda mesela her köyün bir engellisi bir delisi vardı değil mi normalde? Ve herkes onu bilir ve korur. Apartmanımızda, salgımızda, solumuzda kim var bilmiyoruz. Bununla ilgili bir proje yapmaya çalışıyoruz. Yani her apartmanda ya da işte her mahallede kim var diye. Dernek olarak bir de şey yaptık. Bu çok önemli bir şey. Hocam ben şunu istiyorum. Şimdi ilk, batıda okul öğrencileri ilk yardım biliyorlar. Şu anda sağlık dışında hiçbir e, alanda ilk yardım bilen yok. O yüzden YÖK'e yazı yazdık dernek olarak mühendislik ve eğitim fakülteleri dahil tüm e, üniversitelerimizde bir yarı yıl ilk yardım zorunlu olsun Hı. müfredatta gönderdik. Haber bekliyorum 3-4 ay oldu. Ben bunu dikkate alacaklarını düşünüyorum. Dinleyen varsa bizi, yükün bunu el atması gerekiyor. Yani ben çocuklarımız emanet, 40-50 tane çocuğu emanet ediyoruz. Öğretmenin bilmesi gerekiyor. Doğru, tabi. Bir sürü işçi çalışıyor fabrikada mühendisin bilmesi gerekiyor. İşletmecinin bilmesi gerekiyor. Banka müdürünün bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla topyekun olarak bizim bu iki yardım eğitimlerini el atmamız gerekiyor. Destek yani çıkmamız gerekiyor. Peki. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bu e, derneğinizde afat. Da Adem mi? Adem <gülüyor> <Yani, gülüyor> e, Buraya iletişim kurmak isteyenler için herhangi bir iletişim adresi falan ya da. Web, web sayfamız gibi. var. Adem Afat'tan ulaşabilirler. Evet. Oradan benim bir hassaslıktan ulaşabilirler. Evet. O ee, şey, herkesi bekliyorum. Özellikle başka kurumlardan da eksik olan alanlarımızda bizim yenlememizi düzeltmemiz birimizi. Açıklanı kapatmamız gerekiyor Çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ederiz e, Açık Radyo bu konuda duyarlı bir e, yayın organı Ve e, Altın Saatler e, Programı yıllardan beri Başarıdan sürüyor Bizim de en azından sizin sayenizde Bu e, yaklaşıma bir katkımız oldu diye düşünüyorum e, Ve anlattıklarınızdan şunu aldım 99'a kadar bu konuda çok yetersizmişiz 99 ve Van depremi Bizim deneyimlerim kazanmamız açısından önemli bir kilometre taşı olmuş. Ama hala çok eksiğimiz var galiba değil mi? Evet. Başta binalar olmak üzere evet. top yüküm bir tekrar sekime ihtiyacımız var. Peki. Çok teşekkürler hocam. Ben Hadi çok teşekkür geldiniz. ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ee... Çok teşekkür ederiz. Ee, herkese dinleteceğiz bu programı. Evet. Tekrar adet. tekrar. Afetsiz günler. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Geçen hafta Cuma günü değerli programcılarımız Ayşegül Tözeren ve Profesör Doktor Selim Batur hocamızın Gerçekleştirmiş olduğu Programın kaydını dinlediniz Programcılarımıza çok teşekkür Ediyoruz ve e, Bugünkü programımızın Destekçisi Cahit Torun'a da Teşekkürlerimizi Açık Radyo Mikrofonlarından iletiyoruz Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programı. Sonunda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hayatta kalmak için altın saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.